Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselam ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim bir mümin ev için namaz gereklidir namazsız ev mümin olmaz demeyi gereksiz buluyorum e zaten mümin evi oluşturan mümin aile anne baba gençler namazın dinin direği olduğunu namazın kötülükleri engellediğini bilirler. Bunu böyle bir programda zikretmek yani gereksizdir diye düşünürüm. Neden? Namazın ağırlığını, namazsız Müslümanlık olmayacağını söylemek, belki hani ilk etapta din öğrenen, yeni yetişen gençler için öncelikli konudur. Namaz, Müslümanlık demek. Namaz, cennet demek. Namaz, varsa din var demek. Bunu biliyoruz. Aziz kardeşlerim, Normal durumlarda eğer namaz varsa huzur var demektir. Kalp rahatlığı var demektir. Kötülüklerden korunmuşluk var demektir. Normalde namaz bunları sağlar. Fakat evlerimize döndüğümüzde namazlı, oruçlu, sadakalı aileler olduğumuz halde ne yazık ki evlerimizin huzurunda namazın katkısını ya da ağırlığını hissedemiyoruz. Namazın yalan hile ve benzeri ahlak dışı tavırlarımızı önleyemediğini görüyoruz. Halbuki Allahu Teala Kur'an'ında namaz çirkin işlerden, kötü sözlerden alıkoyar buyuruyor. E Allah böyle buyuruyorsa böyle olması lazım. Evet. Namaz kılanın başına da musibetler gelebilir. Hastalıklar gelebilir. Kazalar olabilir. Ama namaz kılan eşine, çocuğuna yalan konuşur mu? Hayır. Hayır. Namaz bunu engeller. Peki, 20 senedir namaz kılıyor. Ama yalan da söylüyor. Hile de yapıyor. Çalıştığı yerden hak etmediği şekilde maaş alabiliyor. Hani namaz kötülüklerden alıkoyardı? Madem namaz kötülüklerden alıkoyuyor, neden? Beş akraba bir araya geldiğimizde evimizde gıybet olan cümlelerimiz helal olan cümlelerimizden neredeyse daha fazla olacak kadar gıybet, nemime niye yapıyoruz evimizde? Namaz bir ilaç. Bunda tartışma yok. Bu ilaç niye tesir etmiyor? İşte Aziz kardeşlerim, burada bir eksikliği tamamlamak istiyoruz. O eksiklikte şudur: Namaz, huşur ile kılındığında bütün bunları yapar. Elledinhum fi salatihim khashirun Allah buyuruyor. Huşur içinde Namaz kılanlar Firdevs cennetine doğru yürürler. Biz namazın şartlarını, farzlarını, sünnetlerini öğrenirken huşu ile kılınması diye bir şartını öğrenmedik. E nereden şimdi huşu ile kılınan namaz bu özellikleri yerine getirir diyoruz. Karşınızda beni izliyorsunuz şu anda. Beni gösterin dediğimde, başımdan, elimden, gözümden, ceketimden ne varsa sayarak beni gösterirsiniz. Ama ruhumu gösteremezsiniz. Halbuki ruhum beni ayakta tutan şeydir. Ruhum olmasa, ruhsuz olsam bir ceset olarak beni görecektiniz. Sayarken benim parçalarımı, kimse ruhumu saymıyor. Elimi, gözümü, nesnel olan şeylerimi sayıyor. Ruhum benim bir parçam olarak görülmüyor. Çünkü varsa ben varım, yoksa ruh yokumdur. İşte Namazın farzlarını sayarken ayakta durmak, kıraat okumak, ruku yapmak, secde yapmak, et oturmak bunlar sayılır, vacipleri sayılır. Ruhunu saymaya gerek yok. Ruhu zaten namazın özüdür. İşte namazın özü ruhu huşudur. Peki Huşu' ne demek? Huşu' ne demek? Şimdi huşu' deyip duruyoruz. Nedir huşu' dersek? Huşu' kulun seccadesinin başına geçtiğinde Allah'ın huzurunda olduğunu hatırlayarak Allahu Ekber deyip namaza başlaması Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip selam verip çıkıncaya kadar dünyada kılıyor ama cennetteki gibi kendisini hissetmesidir. Yani dünya iletişimini koparıp arş gökler cennet firdevs melekut alemi diyeceğimiz o dünya dışı alemde namaz kılmaktır. Buna huşu ile namaz kılmak diyoruz. Dolayısıyla böyle bir namazda çocuğunla kavga etmeye devam etmek yok. Böyle bir namazda Temizlikte nerede kalmıştık? Burayı mı temizlemiştim, burayı mı temizlemiştim? Yok. Böyle bir namazda filancanın anlattığı masalı kafanda canlandırmak yok. Takip ettiğin dizi film nerede kalmıştı, kim ne yapmıştı onu düşünmek yok. Ne var? Allah var. Cennet var. Cehennem var. Sırat köprüsü var. Kadim Allah dostları her kıldıkları namazı bu dünyada kılacağım son namazdır muhakkak diye düşünüp yani bir dakika sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyince muhakkak öleceğim ben, bir daha namaz nasip olmayacak düşünüp o ciddiyetle kılarlarmış. Tavsiye ederken de başkalarına her namazı bu dünyada son namazındır diye kıl. Böylece namazın zevkine kavuşursun derlermiş. Biliyorum. Şu anda ee bizim namazlarımız ne olacak o zaman? diye bir itirazlar oluşuyor. Onlara cevap vereceğim inşallah. Önce maksadı anlatalım. Namazın bir dış görüntüsü var. Abdest, taharet, kıbleye yönelmek, setre avret, tekbir getirmek. Bunlar namazın Dış görüntüleri bunlar olmasa namaz hiç olmaz. Bir de namazın ana maksadı var. Bu ana maksat nedir? Günde asgari beş defa kulu şeytanın cirit attığı dünya ortamından koparıp Babası Adem Aleyhisselam'ın çıkıp geldiği cennet ortamına ruh olarak taşımak. Bu karar verince iki gün sonra hemen gerçekleşebilecek, mühim olduğu için de asla ertelenemeyecek bir imkan mıdır? Hayır, hayır gerçekçi olmamız lazım. Böyle bir namaz kılmak için belki 20 sene mücadele etmek gerekecek. Belki de 60. namaz kıldığımız senede yani 60 sene sonra bir namazı bu düzeye getireceğiz ve zirveye taşımış olacağız namazımızı. Çünkü namaz Sadece secdesi rükûsü yapılıp Fatiha'sı zamm okunup yerine getirilen bir ödev değildir. Namaz, savaş unsurumuz olan yani kendisiyle savaşmak için yaratıldığımız ve iman ettiğimiz şeytanla, nefisle, bizi cazibesiyle bozmak isteyen dünya ortamıyla savaş eğitimidir. Bu savaş eğitimi bir senede gerçekleşmeyebilir, gerçekleşmez de. Beş sene, on sene gerekebilir, yirmi sene gerekebilir. Peki o sağlanana kadar, yani o huşû ile namaz kılma sağlanana kadar bizim namazlarımız ne olacak? Televizyondaki haberler hala benim namaz kılarken kafamda tamamlanıyor. O onu dövmüştür, bu bunu kırmıştır, o düşmüştür diye namazda düşünüyorum. Allah'ın izniyle abdesti ve diğer şartları yerine getirilmiş olarak kılınan bir namaz görev olarak yapılmış bir görevdir. Yani onu Allahu Teala Niye kılmadın diye sormayacak. Böyle rahatsız. Bu açıdan bir sıkıntı yok. Peki ne irdeleyip duruyoruz burada o zaman biz? Diyorduk ki başta, madem namaz huzur kaynağıdır, kötülükleri engeller, yalanı engeller, ikiyüzlülüğü engeller, namaz kılan karı kocanın evinde, namaza alıştırdığımız çocukların yaşadığı evde, o namazın tatlı ahengi, namaz vakti gelince huzur bulan mutluluğumuz niye gerçekleşmiyor? Onu ispat için, izah için diyoruz ki, çünkü namaz huşu ile kılınınca, yani kendini dünya atmosferinden sıyrıp, Yer çekiminden kurtulup uzay boşluğunda yürür gibi adeta. Namaz kılmaya başladığın zaman seni kırk parçaya bölseler yalan söylettiremezler sana. Dünyanın yıkılacağını bilsen kuruş rüşvete yanaşamazsın. Kırk sene İbrahim Aleyhisselam'ın atıldığı ateşe atılacaksın dense, Kuruş faize bulaşamazsın. Namaz seni kalkan gibi kurur o zaman. Zırhın olur namaz. Bu huşu dediğimiz kalite, ruh hali yakalanamayınca o düzey hem kılarsın hem yalan konuşursun. Hem kılarsın hem helal midir, haram mıdır tereddüt olan şeyleri sofrana koyarsın o düğüne de gidersin, bu çalkıya da gidersin. Neden? Çünkü namaz sana bu enerjiyi verecek güçte de değil. Abdestine, setre avretine, kıblesine, ruku'una, secdesine dikkat ettiğin için farzları yerine gelmiş, görev bitmiş o kadar. Ek yatırımı olmayan bir namaz kılıyorsun. Evlerimizin mümin ev olarak hem kendisi nurlu, mübarek bir ev olması, hem çevresine nur saçan ev olması namazla sağlanacak. Günde beş defa meleklerin gökten yere yığılır gibi doluştukları bir ev olacak. Belki de sadece anne bu şekilde namaz kıldığı için annenin Üzerine inen feyiz ve bereket Çocuklarına yansıyacak Hani anlatılır ya Ali radıyallahu anh'ın ayağına Baldır kısmına Mızrak parçası batmış da Ya bunu çeksek şimdi mızrak Girerken Ucu şu şekilde Ama gerisi Mesela ucu Belki bir santimden küçük veya yarım santim, sivri bir şey. Arkası 4-5 santim ya da 3 santim. Geri çektin mi onu, etleri, kasları çekiyor. Çok zor. Yarılıp alınması lazım. Öyle bir imkan yok. Ne demiş? Radıyallahu anh. Ben namaza durayım alırsınız sonra demiş. Düşünebiliyor musunuz? Namazda ameliyat, operasyon yapılacak bedeninde bantlayacaklar, bezle saracaklar o anlamayacak. Bu ne haldir ya Rabbi? Huşur bu işte. Peki bir soru. Bizim namazlarımız öyle mi? Değil. O zaman kılmayalım mı? Yok. Bu şeytan tuzağı. Ali radıyallahu anh o sözü edilen noktaya o gün gelmedi. 7 yaşındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibinde eğitime başladı. 60 yaşına geldiğinde o hale geldi. İki günde Ali Ali olmadı. Radıyallahu anhu ve Eğer biz madem öyle değil namazımız bırakalım dersek o zaman yani madem tam sağlıklı değilim, biraz başım ağrıdı intihar edeyim demek gibi olur. Cahillik olur. Bir eğitimdir bu. Merdiven merdiven arşa çıkacağız. Bir sıçrayışta arşa çıkamayacaksın sen. Merdiven basamaklarıyla. Her namaz bir milim seni yukarı çıkaracak. Her namaz. Şu var yalnız. Sadece kuru temenniyle, bundan sonra ben Allah'ın izniyle arşa kadar yükseliyorum. Amin Ya Rabbi demekle bu hale gelmez insan. Dikkat edilecek şeyler var. Bir, bir kere Allah'a dua edeceğiz. Ya Rabbi namazlarımı huşu içinde kıldığım namazlardan yap. Melekler tutanaklarımızı tutarken bunun duaları arasında namaz ciddiyeti diye bir dua var. Görmelidirler. İki, abdestimiz, setre avretimiz, Seccademiz, evimizin içinde namaz kıldığımız namaz köşemiz özel olacak. Dış görüntüleri itibariyle bir defa ciddileştireceğiz namazı. 3. Namazda okuduğumuz dualar, zan tesbihat bu iyice anlaşılırsa faydası olur. 4. Namazın ilmuhaleni satır satır hazmet edeceğiz. Sevi secde gerektiren bir namaz kılıyorsun haberin yok, e onun neresinden hoşuyor çıkacak? Beş. Namaz atmosferi oluşturacağız namaz kıldığımız yerde, evimizde. Hem bir yandan televizyon seyrediyorsan öbür tarafta namaz kılıyorsun. Güldürme melekleri bari. Melekleri güldürüyorsun. Namaz atmosferi oluşturacağız. Sonra bir, iki, üç, beş derken biiznillahü Teala iki yıl sonra kıldığımız namazın daha ahenkli olduğunu göreceğiz. 10 yıl sonra namazla hayatımızın farklı bir yöne çekildiğini göreceğiz. Bir iznillah 20 sene sonra ezanla beraber evimizin melekle dolduğunu hisseder gibi olacağız Allah'ın izniyle. Demek ki kardeşlerim namaz namaz ama huşu ile namaz. Huşu ile namaz ki... Evimiz yüzde yüz mü'min planıyla yaşayan bir ev olsun. Ya arhamen rahimin. Mü'min kardeşlerimin benim ve hepimizin namazlarına bu kıvamı ihsan eyle ya Rabbi. Bunun için yapmamız gereken, göstermemiz gereken gayreti bize ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve